Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşleri. Hendek Savaşı en uzun savaş olmuştu. Bir ay boyunca devam etmişti. Her ne kadar iki ordunun çatışması olmamışsa da, Hendek'in iki tarafından atışlar şekliyle sürmüştü. Savaşın son günlerinde, Büyük bir fırtına çıkıyor Düşman ordusunu perişan ediyordu Düşman ordusu Artık tutunamayacak bir hale düşmüştü Hendek savaşından Bir sonuç alınamıyor Düşman ordusu kendi yurduna dönüyordu Peygamber efendimiz Bir avuç müminle Bir ay boyunca Destansı bir savunma gerçekleştirmişti Sonuç Müslümanlara gülüyordu Medine'yi tepelemeye gelen Müslümanları yeryüzünden silmeye gelen dev ordu, hiçbir şey yapmadan dönüp gidiyordu. Peygamber Efendimiz, şükür duygularıyla dolu olarak Rab'ine sesleniyordu. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, ordusuna izzet ve zafer bahşeden, kuluna yardım eden, onu muzaffer kılan, aksab ordusunu yenen, kendisinden sonra, Hiçbir varlığın kalmadığı ebedi Rabbim diyordu. Mekke müşrik ordusu on bin kişilik o dev ordu Mekke'ye doğru yol alırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bir müjde daha veriyordu. Bundan sonra müşrikler sizlere saldıramayacaklar. Onlar size değil siz onlara gideceksiniz buyuruyordu. İslam ordusu Medine'ye giriyordu. Medine bir sevinç iklimine giriyordu Tekbirler, kahramanlık seslenişleri Çocukların, kadınların dalga dalga savruluşları Tam bir sevinç iklimi oluşturuyordu İslam ordusunun neferleri evlerine kavuşmuşlardı Dinlenme ve temizlenme imkanı bulmuşlardı Müminler dinlenme imkanına kavuşmuşken Hz. Bilal Efendimizin sesi Medine semalarında yankılanıyordu Ey Müslümanlar, işitin ve itaat edin. Hiç kimse ikindi namazını Kureyza topraklarından başka bir yerde kılmayacak. Bu bir çağrıydı. Kureyza'ya karşı yapılacak olan bir harekatın çağrısıydı. Müminler hemen evlerinden çıktılar. Mescide geldiler. Geldiklerinde Resulullah'ı sırhını giyinmiş, kılıcını kuşanmış, kalkanını sırtına almış mızrağını eline almış atın üzerinde şerefli arkadaşlarını bekliyor. Onun şerefli arkadaşları Allah'ın Resulünün çevresinde halkalandılar. Hz. Ali Efendimize sancak verildi. İslam'ın o asil neferi Beni Kureze Yahudilerin mahaline yürüyordu. Beni Kureyza müminlere en kritik zamanda ihanet etmişti. Müminler dara düştüklerinde İttifak halinde oldukları Beni Kureyza yardıma koşması gerekirken düşman güçlerle beraber oluyor ve büyük bir ihanetin içine giriyordu. Ama şimdi güvendikleri düşman güçler gitmişti. Onlar şimdi kendi başlarına kalmışlardı. Yaptıkları ihanetin yanlarına kar kalacağını sanmışlardı. Geleceği çok da ciddiye almamışlardı. Şimdi ihanetin hesabı soruluyordu. Şimdi arkadan vurmanın bedeli isteniyordu. Şimdi baş başa kalınmıştı. Kozlar paylaşılacaktı. Beni Kureyzalılar, İslam ordusunun gelmekte olduğunu haber alınca, hemen kalelerine koştular, kalelerine sığındılar. Hazreti Ali Efendimiz, İslam ordusunun sancağını, Beni Kureyzaların kalelerinin yakın noktasına kadar geliyor ve dikiyordu. Beni Kureyzalılar, hem korku içindeydiler, hem de yer yer küstahlık yapmaya devam ediyorlardı. Kaleye yaklaşan müminlere taş atıyor ve alay ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'e ağır sözler söylüyor, küfürler ediyorlardı. Sahabe-i Kiram kendini tutmakta zorlanıyor, onların galiz ifadelerine benzer ifadelerle cevap vermek istiyorlardı. Peygamber Efendimiz küfürlerine küfürle karşılık verilmesine, izin vermiyordu ve Musa bundan daha ağırıyla karşılaştı. Onu da üzdüler buyuruyordu. Peygamber Efendimiz Beni Kureyza'nın ileri gelenleriyle görüşmek için kaleye yaklaştığında oklar yağmur gibi gelmeye başladı. Sade-i Kiram Resul-i Ekrem Efendimiz'i Hemen kolladılar Anlaşılıyordu ki Kureyzarların konuşmaya niyetleri yoktu Beni Kureyzanın taşlarına ve oklarına Müslümanlar da karşılık verdiler Akşama kadar karşılıklı Oklar ve taşlar atıldı Ertesi gün aynı hal devam etti Yine oklar ve taşlar Karşılıklı atılıyordu Bu durum Beni Kureyzarların birlerine güvendiklerini ortaya koyuyordu Zira okların ve taşların bitmesi çok yakındı. Sonra anlaşılıyordu. Beni Kureyzalılar münafıklara güveniyorlardı. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey, sakın teslim olmayın. Eğer Medine'den çıkıp gitmenize izin verirlerse, bunu da kabul etmeyin. Sizi zor durumda bırakacak bir savaş başlarsa, biz de yanınızda olacağız. Sizinle birlikte savaşmaktan, ve sizler için canımızı vermekten çekinmeyeceğiz demişlerdi. Kureyzalılar biliyordu ki Abdullah bin Übey kadim dostlarıydı. Zamanıyla ittifak da yapmışlardı. Birbirlerine güveniyorlardı. Günler geçiyor. Yer yer oklar ve taşlar atılıyor. Abdullah bin Übey'den de yardım gelmiyordu. Anlıyorlardı ki Abdullah bin Übey'den yardım gelmeyecek. Giderek çaresizlik içine giriyorlardı. Resulullah ile anlaşma yapmaya karar verdiler. Liderleri Nebbaş bin Kaiz Peygamber Efendimiz'e geldi. Nebbaş, beni nadirler gibi eşyalarını develerine yükleyip Medine'den gitmek istediklerini dile getiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamsa kabul etmiyordu. Nebbaş, hiçbir eşya almadan Medine'yi terk edebilmeyi teklif ediyordu. Peygamber Efendimiz, kayıtsız şartsız teslim olacaksınız ve hakkınızda verilecek karara razı olacaksınız buyurdu. Beni Kureyzan'ın lideri eli boş olarak kaleye dönüyordu. Günler geçiyor, Yahudiler daha sıkıntılı bir duruma düşüyorlardı. Kendi içlerinde istişare ediyorlar ama herkesin kabul edeceği bir çözüm üretemiyorlardı. Yahudilerin öncülerinden Amir bin Süda söz alıyordu. Cizye vermeye razı olalım. Muhammed bu teklifi kabul edecektir. Bunu bir düşünelim, denemekte yarar var diyordu. Ama Yahudiler bunu bir zillet olarak kabul ediyor, Araplara asla cizye vermeyeceklerini söylüyorlardı. Amir bin Süda, Kureyze ihanete yönelirken karşı durmuş, çok yanlış yaptıklarını dile getirmişti. Bu durum Müslümanlar tarafından da biliniyordu. Amr bin Suda kaleden iniyor, Müslümanlar ona bir şey yapmıyor, o gece mescitte kalıyor, sonra Medine'yi terk ediyordu. Bir daha Amr bin Suda'dan haber alınamıyordu. Beni Kureyzalılar Resulullah'a haber gönderiyor, Müslümanlardan birisiyle görüşmek istediklerini bildiriyorlardı. Peygamber Efendimiz kiminle görüşmek istediklerini soruyor, onlar, Ebu'l Lubabe bin Abdil Münzir'in ismini söylüyorlardı. Ebu'l Lubabe kaleye girince kadınlar ona koşuyor, ağlaşıyor, bir çözüm yolu bulmasını söylüyorlardı. Beneyi kureyizallar soruyorlardı kendilerine nasıl bir hüküm verileceğini. Ebu'l Lubabe bir şey söylemiyor ama eliyle boğazını işaret ediyordu. Bununla öldürüleceklerini söylemiş oluyordu. Ebu Lubabe, kaleden geliyor, büyük bir yanlışlık yaptığını daha derinden kavuruyordu. Rasulullah'ı ne yapmak istediğini dile getirmiş oluyordu. Derin bir pişmanlık yaşıyordu. Sonra kendisini mescidin direğine bağlıyordu. Resulullah beni bağışlamadan, gelip kendi elleriyle çözmeden buradan ayrılmayacağım, ölünceye kadar burada kalacağım diyordu. Enfal suresinin 27. ayeti nazil oluyordu. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere ihanet etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Lubabe'nin tevbesinde samimi olduğunu ve giderek kendi elleriyle bağlarını çözüyordu. Ben-i kaleye hapsolmuş durumdaydılar. Bunun böyle süremeyeceği belliydi. Resulullah'a bir teklif sunuyorlar. Aramızda bir hakem tayin edelim ve onun verdiği hükme razı olalım. Bu işte burada bitsin diyorlardı. Peygamber Efendimiz Ben-i kimi hakem olarak istediklerini sordu. Onlar Saad bin Muaz dediler. Resul-i Ekrem vesselam da kabul ettiler. Hazreti Saad yaralıydı, mescitte yatıyordu. Onu bir binitle Kureyza kalesinin yakınına getirdiler. Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Yahudiler Hazreti Saad'a hakim belirlerken, onunla kadim dostlukları vardı. Bu hasar bir yıllarında Kureyza'lılar Efslere çok yardım etmişlerdi. Şimdi Yahudilerin kara günüydü. Eski dostları Sa'd'da onları kollayabilirdi diye düşünüyorlardı. Hazreti Sa'd bin Muaz, Resulullah'ın bulunduğu bir mecliste hakem olmayı doğru bulmuyordu ve hüküm Allah ve Resulü'ndür diyerek Resulullah'ın hükmünü bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sen onlar hakkında hükmünü ver, hükmünün gereği yerine getirilecektir buyurdu. Hazreti Saad kendi kabilesi olan Evsililere verdiği hükmü kabul edip etmeyeceklerini sordu. Onlar kabul edeceklerini söylediler. Sonra Hazreşlilere sordu. Onlar da kabul edeceklerini söylediler. En sonunda Kureyzarlara sordu. Onlar da hükme razı olduklarını söylediler. Ve Hazreti Saad orada bulunanların hepsine bir kez daha soruyordu. Verdiği hükme razı olup olmayacaklarını bir kez daha soruyordu. Onlarsa onaylayacaklarını söylüyorlardı. Hz. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh kararını açıklıyordu. Yahudiler silahlarını bırakıp teslim olacaklar. Yetişkin erkekler öldürülecek, Kadınlar ve çocuklar esir alınacak, Mallarına el konacak. Hz. Sa'd bin Muaz böylece kararını açıklıyordu. Müminler seviniyor, Yahudiler ve münafıklar üzülüyordu. Yahudiler kendi kitapları Tevrat'ta hainlerin öldürüleceği hükmünü zaten biliyorlardı. Çok garip karşılamadılar. Karar bir gün sonra uygulamaya konuldu. Kureyzarlardan 400 kişi idam edildi. Kureyzarları kuşatma 20 gün sürmüştü. Kuşatma sırasında iki Müslüman şehit düşmüştü. Hz. Sa'd bin Muaz'ın yarası tekrar açıldı. Ne yaptılarsa kanını durduramıyorlardı Takatı bitiyor ve bayılıyordu Bir ara gözlerini açabildi Başının Resulullah'ın kucağında olduğunu gördü Resulullah Hz. Sa'da tebessüm ediyordu Hz. Sa'd selam sana ya Resulallah Ben senin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyorum Peygamber Efendimiz Allah'ım Sa'd Rasulünü tasdik etti senin yolunda savaştı. Ruhlarını kolayca alıp huzuruna aldığın kulların arasına onu da kat diye dua etti. Ve saat şehit oluyordu. Sahabe-i Kerem vallahi bunun gibi hafif bir cenazeyi hiç taşımadık diyorlardı. Peygamber Efendimiz ise melekler sizinle birlikte onu taşıyorlardı buyuruyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.